Bir marka yaratıp o markayla mamul ürün üreterek artı katma değer yaratmak yolunu da seçtik. Dolayısıyla böyle bir iş kesintisiz organik tırım yaparak geçen son 15-20 yılın var hayatımda. Evet, yani sadece ürünlerinizin çeşitlili değil, başında da programın dediğim gibi tatut ağımızda da aynı zamanda bu konunun öğreticiliği evet, kısmında da evet. bir rol oynuyorsunuz. Bunlar için. Asıl mesleğim öğretmenlik olduğu için, <gülüyor> e, bilmediğimi öğrenmek ve bildiklerimi öğretmek konusunda da e, fener diyemiyorum. Söylüyorsun.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 Ekin için hazırlayamadığımız e, toprak var. Yani velhasıl e, ne yazlar yazı benziyor ne kışlar kışa benziyor. İlkbahar sonbahar hiç kalmadı ve bu da bizi çok zorluyor. Hı -hı. Özellikle açık tarım e, açık tarla tarımı e, Hı -hı. kısmında.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 Düştüğü zaman o kadar şiddetli düşüyor ki bu zaten bereket getirmiyor hı hı. hiçbir şekilde. Zarar veriyor ancak o çok şiddetli çok kısa sürede ani ve çok şiddetli yani yağışlar veya dolu e, sellere ya da çok ciddi zararlara ürün kayıplarına kırılmalara yol açıyor. Hı hı.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 Domatesin mevsimi Haziran, Temmuz, Ağustossa, o mevsimlerde yeterince domates aşırı sıcaklar nedeniyle bitkide çökme yarattığından yetiştiremediği için daha çok yaylalara yöneliyor üreticiler. Hı hı. Yönelmek zorunda kalıyor yaylalarda.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 Organik tarım ciddi bir şekilde etkileniyor kirlenmeden. Hı hı. E, siz konuşurken aklıma sadece küresel ısınma ya da iklim değişikliklerinden değil kirlenmeden çok ciddi bir şekilde negatif etkileniyor organik tarımlı. Sadece çevre değil bir yandan o besinlerin üzerinde bizim bedenlerimizin de maalesef bir birikim bir filtre halinde çalışarak bir birikime sebep olması maalesef mümkün. Bu evet. konuyla ilgili de çalışmalar vardı. Doğru.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 Tüketmeyen ama kirlettiği havayı soluyan insanların da sağlığı. Dolaylı da, etkileri yani, de oluyor. Ayrıca etki. Yani Doğru. doğrudan sebep değilseniz bile dolaylı olarak siz de etkileniyorsunuz o. Evet. Ağır evet. ve konvensiyonlar. Kaçmanız de mümkün olabilir. değil böyle kapalı bir kap içinde olduğumuzu düşünürsek. Kaçmanız e, çok tabii. da mümkün olmuyor.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 ...ya da kredi kartın hesabında parası olduğu sürece istediği her türlü gıdaya ulaşabileceğini düşündüğünü izliyorum ki... ...bu çok acı, hmm. bu bana dokunuyor. Yani tüketici bilincinin öncelikle oluşması çok önemli. İhtiyaç kadar tüketmek, hmm. tek bir lokma bile ya da sadece gıdayla ilgili değil, tükettiğimiz su, elektrik...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 tüketirken üretebilmeyi başarabilmeliyiz. Zaten Yoksa bizim sadece. birkaç programdır tekrarlıyoruz. Hep üstüne bastığımız bir terim var. Türetici haline getirmemiz gerekiyor tüketici olarak Çok bugün güzel adlandırdığımız şeyi. Şeylerin... <gülüyor> yani türetici evet. derken aslında sadece bir arkasında o ihtiyacı karşılarken onu karşılamasını sağlayan doğal kaynakları tüketen değil, onu tekrar zenginleştirecek şekilde tekrardan Çok üreten güzel. yani türeten bir hale gelmemiz gerekiyor. İşte yani tarımsal üretimde de üreticinin sizin bu türetici kavramında anlatmaya çalıştığımız üreticilere, değişebilmesi lazım ee, ama sadece onun üreticinin tercihiyle olmuyor bu üreticinin ne? çekiyor olması lazım eden, aslında, tüketici evet. tüketicinin neyi talep ettiğiyle doğru orantılı üreticinin neyi üret üreteceği doğru üreticinin taleplerine göre çünkü şekillenen bir şey toprağa nasıl davranılacağı topraktan ne alınacağı üreticinin e, taleplerine göre şekilleniyor doğru doğru, doğru. dolayısıyla da ee, nasıl bir tarımsal üretim derken ben e, tüketicinin tercihleri doğrultusunda bir tarımsal üretim oluşacak, oluşuyor. Hmm. Ee, burada da tüketici bilinci. Çok önemli e, endüstriyel tarım ya da konvansiyonel tarım adına ne derseniz deyin saldırgan e, vahşi tarım yerine e, hakça bir tarım yapabilmek.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 Doğru, doğru, doğru. Aynen katılıyorum bu söylediklerinize. Peki, yavaş yavaş sonuna geliyoruz süremizin. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür en son söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Ben teşekkür ediyorum. Ben şehirlilerden, özellikle de gençlerden kendilerini bir parça üreticilerin yerine koymayı, hatta zaman zaman üretici olmayı denemelerini, buldukları fırsatlarla fırsatlarda bize katılmalarını,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 Çiftçiliği neredeyse onur kırıcı bir işmiş gibi görmeleri üzücü. Hı hı. Oysa çiftçiler olmasa ne yeriz? Yani e, gıdamızı, besinimizi üretecek üreticiler çiftçiler olmasa... yani Aslında hayatın yani, çok merkezinde merkezinde bir, yani bir şey. Hep evet. bir başkası çiftçilik yapsın, hep bir başkası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 Evet, Bunu da evet. bir çağrı ve davet olarak alalım sizden. Evet. Çok doğru. Çok evet. çok teşekkür ediyoruz Gülser Hanım. Hem programımıza evet, katıldığınız ederim. için hem de yaptığınız güzel çalışmalar ve iyi bilgiyi yaymaya çalıştığınız için. Çok teşekkür ederim. Ben de çalışmalarınızda çok sonsuz başarılar diliyorum. Kolaylıklar gelsin. Teşekkürler.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 Ve her hafta olduğu gibi yüzde yüz ekolojik pazarlarımızı sizlere hatırlatarak programı bitirelim. Cuma günü Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde, Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'deki yüzde yüz ekolojik pazarlarımıza gelerek organik ürünlerle tanışabilir ve onları evinize götürebilirsiniz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, Teknik Basada bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam.